Kulun hepsin zayikatu'l bil ve lehu Ve ve hazretlerinin birçok kanunları vardır.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 Serbest zannediyor, kılmasam ceza yok zannediyor. Halbuki var. Hocanın biri caminin komşusuna diyor ki, niçin sen namazlara gelmiyorsun? Evin bu kadar camiye yakındır, minare düşse başın yarılacak, evin yıkılacak. Diyor, ben henüz namazı düşünmüyorum diyor. Sanki ve evlenme teklif etmişler, düşünmüyorum diyor. Ya bu namaz bu, sen nasıl düşünmüyorsun?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 Şu kanuna bakın Estağfurullah. Kullu Her canlı ölümü tadacak. Bu kanuna değiştirin bakalım. Bir tane de dünyada kazık çakın bakalım ölmeyi. O vakit anlayayım siz ki, he? Allah'ın kanunlarına itiraz edebilirsiniz. Ha ca ve Estağfurullah geldiğinde la'stehroon saaten ve la'stektimun. Nebi saat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 emeği geçmiş en büyük adamlardan birkaç sene evvel vefat 5-10 bin kişi cenazede oldu bu. başka kimsenin haberi oldu mu? ne televizyon söyler ne gazete yazar. ondan sonra sanki yedi Mehmet Efendi var idi bir gecede Kur'an'ın tamamını hatmederdi teravide bizim orada bir teravih namazında başlıyor sahura kadar hatimlendiriyor bir gecede bitti bu kadar kuvvetli hafızıydı, daha böyle bir adam kalmadı memlekette kimse duydu mu? Şey yok Hacı Salih Efendi var idi küçük köyde, oradan Erzurum'a gitti cenazesi, evliyaullah'tan, koca adam büyük insan vefat etti kaç bir yazdı, altı ay sonra mezarını açtılar, cenazesini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 Cibrilemi kak Allah'ın izniyle deyince ölü bir kalktı. Zannettik mahşere kalkıyorum öyle ya. Dirilmek yok ya evvelce. Dedi ütfâhâdekimâkânı. Dön yerine dedi. Öyle olarak düştü adam. Üzerine kapattı şey. toprak. Bir de sol kanadını vurdu bir mezara. O kötüye alamet. Bir adam çıktı kökleri. Gözleri masmavi kök renkli böyle. Vah hasretâ vâhâne Korkunç suratta. Vay pişmanlığım hasretim neredesin gel. Dön yerine dedi. Ona da yattı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 ne buyurdu Rabbimiz estağfirullah? يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا <Sessizlik> قَلِيلًا Sadakallâhu'nazim kullarım. Sizi davet ettiğim zaman kabirlerinizden kalkın diye dünyada zikret edenlerden iseniz sübhanallah ve bihamd diyerek davetime icabet edeceksiniz. Kabirlerden çıkacaksınız ve dünyada çok az durduğunuzu sanacaksınız çünkü mahşer elli sene sürecek ondan sonra o cennet cehennem sonsuz e bunu gören adam dünyada bin sene yaşasa sorsan ona ne kadar durdun ya bir gün durdum ya bir saat kaldım işte ahiret budur Estaizu billahi قَالَكَمْ لَبِثْتُونَ فِي لَلَّا عَدَدَ سُن۪ينَ ey kullarım dünyada seneler sayısınca ne kadar iyileştiniz قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَنَ اَوْبَعْبَ يَوْمِنْ فَسْأَلِنَا الدِّينَ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 Kevbe ederse, af olması umid edilir Ahirete imanını kurtarıp giderse şefaat yerleşebilir Ya da cehenneme gitse yine de imanını kurtarınca ne olur? Sonunda çıkıp cennete gider değil mi? Zere kadar imanı olan cennete gider Bu kadın çölde gezerken bir köpek gördü Baktı ki köpek o kadar susamış Kuyunun başına gelmiş Kuyuya ulaşamıyor su çekip çıkaramıyor Onun için dizlini dışarı çıkartmış Böyle ciğerleri parelenmiş ayaklarından toprağı eşeliyor toprağın dibindeki nemliğe serin ne dilini yaymış böyle ki dilini dibine sürerek toprağın altı serin ya ıslatacak dilini göya hayvan ölecek susurluktan bu kadın baktı ki bu, bu köpek susamış kova yok bir şey yok nasıl su çıkaracağım ayakkabısına bağladı şeyi bir ipliği sarkıttı ayakkabıyı kuyuya çekti bir kaç defa işte kadar su tutuyorsa köpeği su vardı içirdi suya kandırdı fe şekerallâhu lehâ fe gâferallâhu Allah o kadına teşekkür etti ve onu affetti hadi bakalım şimdi de ki ya bu da nasıl affoldu böyle ya bunu da kim affetti ya sana mı soracak Allah kullunu affederken ya La اُسْلَلَى مَا اَفْعَلْهُ yaptığından sorulmayan bir Allah'tır Celle Celaluhu biz sorulacağız ona bir şey soramayız o yapar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 وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Şirkin dışındaki günahları dilediği için bağışlar. Dilediği için. Dilemese cehennemde azap eder, çıkarı sonu cennete sokar. Dilerse azap da etmeden affedebilir mi? Edebilir. Çünkü şirkin dışında bu. imanını kurtarırsa, dilediği için var Bu hat Nisa Suresi. Bir adam birisine vaaz ediyor.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 Kur'an'da kaç yerde girdi ''Dilediğini affeder, dilediğini azap eder'' Ve bir de ne buyurdu? Okulumu bunun inadına affedeceğim, bu benim affımı kısıtlayanı da azabat düşüreceğim'' Hadi bakalım, ne yapacaksın? Niye sen yemin ediyorsun Allah'ın adına? Sen affetmez, ne biliyorsun affetmez, imanı olan affeder Kafir bile ölmeden iman hesap eder Ancak ahireti görüp inanırsa kabul değil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 bir daha bir cenaze gidiyor dedi bu kim dediler Uğudî bilmem ne efendi o da Udçüymüş pek şey dedi desene bu gece cehennemde cümbüş var <gülüyor> şimdi adam ne diyor biliyor musun dikkat edin söze kimin cennete kimin cehenneme gideceğine ben karanti veremiyorum ben demiyorum size ki şu adam cehenneme gitti böyle bir şey dedim mi demedim ama ben şuna kızıyorum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 İnsan ateşe gider mi ya bu ne demek insan der ki imanını kurtardıysa Allah taksiratını affetsin Allah mahvure etsin imanını kurtardıysa kayıt koyacak çünkü bilmiyorsun ki adam imanı mı gitti, mı gitti. ne bilelim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 Bak Allah ne buyuruyor Teala billahi lehvel hadidi huzwa Lokman suresinin baş sayfasında İnsanlardan öyleleri var ki lehvel hadisi satın alırlar. Lehvel hadidir tefsir sahabeden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 Ettel <gülüyor> ezbe Çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Uu, şimdi Arif teyip kulağında yatıyor. Tuvalete kadar televizyon koy. Nere girse çalgıylar. O araba çalgı, otobüse bin çalgı, uç arabın zurna. Lâ havle Ya öleceğiz ya ya bugün ya zikirlen ölelim bu çalgıyla öldürmeyin bizi ya. Çalgı çalınan mecliste oturmak fasıklıktır. Yani yoldan çıkmak. Çalgıdan lezzet almak küfürdür.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 Az dinle ayet hadis dinle dünya ahiretine yararlı şeyler dinle diye verdi sen kalktın baltayı taşa vurdun köllettin kulağını nereye kullandın kıybet dedikodu şarkı türkiye o zaman ne oldu Allah'ın nimetinin tepti. İkinci mana nedir derse ki müzik ruhun gıdasıdır tövbe yarabbel alemin o zaman hepten dinden imandan olur Niçin? çünkü hadis-i şeriflerde buğuluyor ruhun gıdası Allah'ın zikridir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 bir insan çalgı söylemeye başladığı zaman şeytan gelir bir sağ omuzundan ayağını uzatır bir de sol omuzundan başlar o şarkı söylediğinde şeytan onu tepiştirme hoşluk verme onu böyle atma. adam diskotekte sabaha kadar tepiniyor ben 10 dakika onlar gibi bacak vursam orada, bir hafta hasta yatarım ya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 dersen ki ben canınmanımı vermiyorum sizi mahkemeye veriyorum be ne biçim bana saldırdınız bir taneniz canını kurtarırsanız meleklerden o zaman gelsin bana diyeyim ona yiğit adamsın be sen merdi adamsın istediğin günahı yap ona fetva veririm ben nicün ölümden yırttığı için ama madem gergez o musallaya yatıyor ha o zaman sırtı yere geliyor kimse Allah ile harp etmesin kimse peygambere isyan etmesin kimse şerahatı inkar etmesin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 Kalktı mübarek Hazreti Ömer, alnından öptü ne mübarek adamsın sen dedi ya. Kur'an var aramızda ya. Kur'an okuyalım, Kur'an dinleyelim. Kasidelere müsaade edilir, haram denmez. mevlit müsaade edilir, yasak değildir. İlahilere müsaade edilir, yasak değildir. Ancak sazla, cazla, tavullan, zurnayla cahit olsun. Ahireti hatırlatan, maneviyat taşıyan, tefekküre davet eden bunlara müsaade vardır. Fakat bizim nakşi tarikatımızda biz bunlara olmuyoruz. Bizim tarikatımızda meşgul olmuyoruz. Bazı tarikatlerde e, bu şekilde okurlar e, Mevlid Resulullah'ın medyesidir. Onu nameyle okumak caiz. Resulullah'ı medet etmekte büyük fazilet var, cevap var ama onu Kur'an hatmi koymak hatmi Kur'an'ı bırakıp Sade onu okumak ve o dini ondan ibaret bilmek, namaz abdest her şeyi bırakmak, bir mevlit okumak dinim tamam oldu zannetmek bunlar yanlıştır. Anladınız değil mi? Yoksa peygamberi etmek büyük fazilettir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonradan mevlit ne oldu? Mevlütanların para tuzağı oldu. Onun için yazan, mevlidi yazan Çelebi Hazretleri evliya Allah'tan birisine görüldü rüyada vefatına sonra ne dedi?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 biz de peşlerinden yolcuyuz. Allah akıbetlerimizi Celle Celaluhu. Hayr eyle ya. Amin. Estaizu billah. Kalla yüla belâvedi terâk ya kile men uraq ve zanne enne ulfirâk يا ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى أولى عليك فأولى عظمًا أولى لك فأولى يحسب الإنسان وإي يترك سدا ألم يكن ضف جم من مني يمنع ثم كان على فخلق Faja'al minhu az-zawjayni dhakara wal untha Alaysa zalika biqadirun ala al-maut Subhanak Kullan dittiniz yol değil dünyayı seviyorsunuz ahireti terk ediyorsunuz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 Beyğin elci ma ki kötü bir adamdı ise kale biha ve ilayna bu biha der ki vay bu cenazenin haline nereye götürüyorsunuz bunu cehennem çukuruna mı götürüyorsunuz ya insan onun sesini her şey duyar kökler yerler duyar bir tek insan duymaz çünkü insan duysa o cenazeyi taşıyanlar da bayılır onlar da düşer cenaze ortada kalır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 Şimdi kimse duymuyor. İnnel 70 Ya ve her gün 70 kere sesleniyor. Ey insanlar, şimdi yiyin için canınız ne istiyorsa. Ama yarın ben de sizi yiyeceğim. Etlerinizi, yağlarınızı, tamarlarınızı yiyeceğim. yere niçin yer demişler. İnsan yer, değil mi? Onun için Üsmetindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün olur yer yer seni. Şimdi dolaşırsın dünyayı ama bir gün o yer seni yer. Efendi kardeşim. Kabir bari önüne beytül kurbeti, vahşeti, önüne beytül türabi, önüne beytül düd. Ben yalnızlık eviyim, ben ıssızlık eviyim, ben toprak eviyim, ben kurtların, yılan çıyanların eviyim. İnceksin oraya, hesabını ona göre yap. Resulullah haber verdi, sallallahu aleyhi ve selle. Kabirde neler olacak? Mezara konacak, ruh girecek, belden yukarı canlanacak, belden aşağıda hayat yok. Mümkel nekire cevap vermek için, iki melek gelecek Mevla tarafından. Hoca yukarıdan telkin veriyor. Ey falan oğlu falan. İzâ acâkel melekânil ezrakân levheşân min Rahman. Şimdi sana gözleri çimşek gibi çakan tüyleri uzunluktan yerden sarkan çok vahşi korkunç birinin adı münker demek hiç görülmemiş birinin adı nekir demek hiç eşir rastlanmamış o kadar korkunç ki o korku filmlerini seyredenlere söyleyin ta öyle bir şey görmemişler bak o korku filmlerini seyredenler bak aşağıda ne görecekler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 Hz. Ömer dedi ki siz nereden geliyorsunuz bize konuştururlar mı öyle Hz. Ömer evinde gibi rahat nereden geliyorsunuz dedi arştan geliyoruz peki siz o kadar uzaktan geldiniz Rabbinizi unutmadınız da ben daha dünyadan 2 metre yerden aşağı indim dedi Rabbim onu durmuyor. ne biçim soru soruyorsunuz bir daha müslümanlara ehli sünnet insanlara dedi sert vaziyette korkunç kılıkta gelmeyin bakayım dedi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 Hadi okuyor, Kur'an medresesinde okuyor, pesmelesiz kitapları, harvin teorilerini Yunan'ın taşını okumuyor ki o tabi cevabını verir, onun cevabı kabul değil mi? Ya, İbrahim Nesefi Hazretleri vefat etti, melekler geldi sual, cevap verecek dedi ki düz yazıyla mı cevap vereyim, şiir mi söyleyeyim hay mübarek be, konferans mı veriyorsun? dediler Şi şiir söyle ya bir de senden duyalamış, böyle de bir cevap duymadık Bak bu beyitleri mezarda okudu ya. Bunu mana aleminde görenler artık. Rabbiyallahü la ilahe siwa-hu ve nebiyye Muhammedun ve mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dinim İslam fi fi'li demi. Mu eselullah azze ve ata-hu. Rabbim Allah'tır ondan başka ilah yok.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 İdama tehdukum ve rızaley mak'aduhu bil gadata vel ashi in kan min ehl cennet min ehlil cennet in min min bu hadis diriniz öldüğü zaman mezara konduğu zaman ona gideceği makamı gösterilir sabah akşam arz edilir cennet cennette elise cennette cehennemelse cehennemde yani cennete gidecek adama sabah akşam kabrinde ne gösteriliyor cennet manzaraları ki buraya gideceksin diye o da sabırsızlanıyor ki ne zaman kıyamet kopacak da cennete gideceğim ya ama öte tarafı ne uydu billah peygamberi gördü o zaman münafık kafir he insanlar bunun hakkında bir şeyler derlerdi ya ben tam bilemiyorum kimdi bu neydi bu la derdi ve la telayte sen de peygamber tanıdın ne şahade okudun seni gidi kafir zındık diyecekler kabre ateş dolacak öyle bir sıkışacak kelebeğine kimin kiminin geçecek tövbet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 Namaz kılmaz baştan buyuruyor. فَلَا سَدَّكَ وَلَا سَلَّ Eğer ki dünyada inanmadıysa benim Kur'an'ıma, dinime, şeriatıma. Peygamberler de buyuruyor namaz da kılmadıysa. Bakın duyun ki namazsızlık yasızlıktan sonra gelir. Bak ne diyor? İnanmadı, namaz kılmadı. Allah Allah. Ve lakin yalanladı, yüz çevirdi. Hem dini yalanladı, aslı yoktur dedi, aslı yoktur dedi. Hem de haktan, şerahattan yüz çevirdi. Sonra da ne yaptı? Müslümanlarla alay etti. Sakallı görse, sarıklı görse, cübbeli çalıyor, bir İslam nişanlı görse, bir Müslüman alameti görse. Vay gericiler, vay yobazlar, nereden türediniz? Kestik kestik, bitiremedik. dur, budur. Böyle laflarla Müslümanlara hakaret etti bedi alay etti ve peşinden de çoluk çocuğunu evine giderken böbürlene böbürlene şişeye gitti diyor. Aynı Kur'an tarif ediyor. Kelli felli böyle. Çoluk çocuğuna da diyor ki ben bugün bir gericiyle kafa buldum, bir yobazla alay ettim. Bu şeriatçılar var ya bunlar. Ha, öyle mi? Bak Rabbim izne buyur. Evlele kefaretin mevlale kefaule. namaz kılmayan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 Peşinden de buyuruyor? insan içi boş bırakılacağını tanıyor. İnsan, babasının sulbünden, anasının göğüs kemiklerinden atılan bir meni değil miydi? Bir damla su değil miydi? Sonra donukkan, pıktıkan olmadı mı? Sonra bir çiğnemet olmadı mı? Sonra ona bizi iskeletini yaratmadı mı? Sonra etle deriyi ona elbise gibi giydirmedi mi? Sonra 120 günlük olunca ona ruh üflemedi mi? Onu canlandırmadı mı? Onu yaratıp, anasının karnında onu evle,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 Yemi şişmiş şişmiş ooo kaç yüz kilo Allah'ın dinde teraziye konacak sivrisineğin en kadar kadar gelmeyecek. Çünkü orada et kemik tartılmıyor. İman, amel, takva tartılıyor. Ölüm ibret olsun. Kabil mevcivâizlâh. Biz olarak ölüm size yeter Resulullah buyuruyor. Ölümden ibret almayan daha bir şeyden ibret almaz. İnşallah vazlanırız, dersleniriz, öğütleniriz, tevbe ederiz, bu yola döneriz. Bir daha terk etmeyiz.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 Ben vazifeliyim, siz de vazifelisiniz. Hepiniz çobansınız, çoluk çocuğunuz, eş dostunuz, tanıdık tanımadık insanlara İslam'ı duyurmakla memursunuz. Allah hepiniz vazifenizi yapın inşallah.